Muhammedin ve alâ ve sahbihi Çok sevgili arkadaşlar Tefsir dostları, Kur'an dostları Elmalı Hamdi Yazır'ın öğrencileri Başta ben olmak üzere Çok çok müstesna bir günü birlikte yaşıyoruz Cenab-ı Hakk'a Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun Rabbim içimizdeki iyiler hürmetine bu ümmeti Muhammed'i e, kaybettiği bütün değerlerine de nasıl Ayasofya'ya bizi kavuşturduysa e, kaybettiğimiz değerlere de kaybettiğimiz e, her ne varsa başta iman gücü olmak üzere adı Eflahal Muminun da öyle başlıyor Minon suresinde. Başta iman gücü olmak üzere ahlaka, tevazuya, efendim yardımseverliğe, civan mertliğe, korkusuzluğa hepsinden önemlisi, efendim bütün o kaybettiğimiz cömertlik, aile bağlarına, ümmet Muhammed'in hepsini bir kardeş gibi görmeye, hepsine de tekrar tekrar bizi kavuşmayı nasip etsin inşallah arkadaşlar duygularımı, sevincimi ee, ifade etmeye gerçekten hani çok klişe bir söz ama kelimeler yetmiyor ee, şunu söyleyeyim sadece ee, beni orada ilk heyecanlandıran şey e, halıların serilmesiydi yani çok sembolik bir şey ee, halıların kaldırılışını bir hatırlayın bir de serilişini hatırlayın arkadaşlar tabi halı olmasa da olur Müslüman camisinde halı olacak diye bir şart yok ama hani bizde e, yerleşik olan sembolik olan o olduğu için e, çok müstesna bir şey arkadaşlar şunu görüyoruz. Ee, bilmiyorum genç arkadaşlar ne düşünüyorlar, nasıl yorumluyorlar ama ben kendi tabi burada sonuçta mikrofon bende olduğu için benim düşüncelerimi dinliyorsunuz. Ee, korkusuzluk harika bir şey arkadaşlar. Hiç kimseden korkmamak, Allah'tan başkasından korkmamak, ee, böyle hesap yapmadan yani plansız programsız demiyorum ama çıkarlara dayalı böyle işte e, küçük hesaplara dayalı e, adımlar atmadan büyük adam olmak yani bu hepimize hepimizi dönüp kendimize bakmalıyız bu açıdan. E, Diyeli yaşarken mesela ben bana gelen bazı sorular oluyor e, DM'den arkadaşlar bazen e, danışıyorlar soruyorlar e, ne gördülerse artık e, o da çok ürkütücü bir şey benim açımdan yani bir tanımadık bir insanın hayatı ile ilgili önemli konularda ona tavsiyede bulunmak kolay bir şey değil. Efendime o sorularda, o böyle yaşam öykülerinde, sizin anlattığınız yaşam öykülerinde o korkuyu görüyorum arkadaşlar. Yani kocasını kaybetmekten korkuyor, çocuğunu kaybetmekten korkuyor, insanların takdirini kaybetmekten korkuyor, işte işini kaybetmekten korkuyor, şöhretini yani veya hatta sahip olduklarından değil, bakın arkadaşlar insan bir kere korkmayı görsün, sahip olması muhtemel olan şeyleri kaybetmekten bile korkuyor. Bilmem ben burayı anlatabiliyor muyum yani hani daha ortada bir şey yok işte başımı örtersem ya da işte şöyle olursam işte ondan sonra böyle olur ondan sonra şöyle olur yani daha ortada hiçbir şey yok yani daha sen sahip olmadığın bir şeyi bile şeytan seni onunla korkutuyor bakın Kur'an-ı Kerim'de korkunun korkutmanın yani Allah yolundan insanları çevirmek için korkutmanın şeytanın bir özelliği olduğunu zaman zaman hatırlamamız lazım arkadaşlar. Bazen bu... Gerçekten çok benim için böyle bir lambanın düğmesine basmak gibi çok aydınlatıcı oldu. Bir vaize sayfasında konuşma yapan Nisa Efendioğlu arkadaşımız oryantalizm medya ilişkilerini anlatırken önemli bir terim söyledi. O mutlaka bilinen bir şeydi de ben ondan duydum ilk kez. self oryantalizm diye bir şey söyledi. self oryantalizm ne demek arkadaşlar? Yani başkaları... İslam dünyasına tanımlıyor bir şekilde. İşte bunlar beceriksiz, bunlar işte zamanı doğru kullanmaz, bunlar tembel, bunlar işte miskinler sürüsü vesaire her neyse. Self-Orientalizm ise sizin kendinizin bu tanımlamaları kendiniz için kabul etmeniz demek. Yani işte benden adam olmaz, bizden adam olmaz kararına varıyorsunuz kendiniz için Allah korusun. Ondan sonra bütün dünya size imkanlarını önüne serse, bütün kim böyle muvaffakiyet ihtimalleri peş peşe sökün etse bile kim sizi kabul kim sizi ikna edebilir ki yapabilirsin düşüncesine bunu yapabilirsin düşüncesine. İşte bu açıdan yani Ayasofya'nın bugün açılışı ve bunu benim Hani bazen insan paralize olur ya, bugün öyle paralize olmuş durumdayım. Yani benim kendi hayatımda bunu görüyor olmam. Çünkü ben e, konuşmalarımda, yani aile içi dostlarla konuşmalarımda, acaba torunlarımız görür mü diye düşünürdüm yani. Torunlarımız görür mü acaba? Hani biz göremeyiz, çocuklarımız da göremez. Ama torunlarımız acaba görür mü? Bakın Allah Teala bize gösterdi. Çünkü onun için mümkün olmayan bir şey yok yani. Ee, bu aslında bizim için de mümkün olmayan bir şey olmadığını gösteriyor. Çünkü sonuçta yani siz Allah'ın ee, hani ona can gönülden sığındığınızda e, siz hangi kapasiteden bahsediyorsunuz şimdi artık? Gerçekten tevekkül eden bir insan için. Dolayısıyla ben büyük hayaller kurmaya başladım arkadaşlar. Şurada ne kadar ömrüm kaldığını bilmiyorum ama o kalan ömrümde daha pek çok şey görebileceğimi düşünüyorum artık yani. Artık bu... E, o hani self-orientalizmin bizi de böyle üzerimize çöken o bulutu o böyle her yeri karanlık gösteren herkes kötü niyetli herkes karanlık i̇şte Müslümanlardan bir iş olmaz Müslümanlar ahlaksız Müslümanlar işte çalışkan değil, dürüst değil işte ne çıkarsa bunlardan çıkıyor bu, bu bakış açısının arkadaşlar nasıl bizim dünyamızı kararttığını nasıl bizi ümitsiz yaptığını yani tamam ümitsiz olun diyelim ki bir insan böyle oldu bunun en büyük zararı kendisine aslında biliyor musunuz yapabileceklerini de yapamaz hale getiriyor kendisi hakkında bir insanın böyle düşünmesi yapabileceklerini de yapamaz hale getiriyor ee, Cenab-ı Hak e, ümmetin başarısından rahatsız olanlardan etmesin bizi arkadaşlar Rabbimiz bize eee Müslümanların gücünün birleştiğini, dünyanın her yerindeki Müslümanların kalplerinin aynı amaçlar için çarptığını ve az önce söylediğim gibi nasıl kaybettiğimiz Ayasofya'yı bize geri verdiyse, kaybettiğimiz bütün değerleri, takva, ihlas, şecaat, efendim civan mertlik, kahramanlık, korkusuzluk, işte cömertlik, her ne varsa dürüstlük, en başta çalışkanlık bunların hepsini Rabbim bize inşallah geri versin. Onu tekrar geri kazanabilmek uğrunda çalışanlardan etsin cümlemizi. Arkadaşlar çünkü ee, büyük İnsanlar, liderler, yöneticiler, kahramanlar, arkadaşlar yolu açar. Arkasından o yolu dolduracak olan, o yolun gittiği yeri inşa edecek olan, ee, o, o yolun iyi bir yol olduğunu bütün insanlığa gösterecek olan, arkadan gelen sizler ve bizleriz arkadaşlar. Onun için... Kendinizi sakın önemsiz görmeyin. Bir bir Müslümanın nasıl dürüst olacağını, bir Müslümanın nasıl çalışkan olacağını, nasıl güvenilir sözüne güvenilir olacağını, bir Müslümanın işte nasıl işini düzgün yapacağını, herkese bütün dünyaya göstermek de bizim görevimiz. Bunlar da Ayasofya'nın Tekrar ibadete açılması kadar en az önemli arkadaşlar. Herkes üstüne düşeni yapacak yani. Yöneticilerin görevleri vardır. Yönetilenlerin görevleri vardır. Annenin, babanın, evladın, komşunun, arkadaşın, akrabanın hepsinin kendine düşen sorumlulukları var. allah Teala bize denk getirdi. Bakın bugün Mü'minun Suresini okuyacağız sizlerle beraber. Burada felaha kavuşan müminlerin yani Allah katında kurtuluşa erenlerin evsafı zikrediliyor. Bu surenin ilk 10 ayetinde. Ve biliyorsunuz geçen hafta okumuştuk. Efendim bu vasıfları kim taşırsa onların cennetlik olduğuna dair efendim müjdeler var, rivayetler var. Dolayısıyla e ee, bize çok güzel hani ne yapacağım şimdi dediğimizde çok güzel hedef gösteren bir sure. Şimdi e, bir, bir bölüm eee Müminun suresinin ilk 11 ayet ilk 10 ayeti özellikle 11. ayette de neticeyi söylüyor. Ad ef lahan minun bunu hızlıca geçip artık bu mukaddimeyi inşallah bu on ayeti hemen okuyalım çünkü bugün burada bizim tefsir çalışmamız bu dönem için sizlerle sona eriyor arkadaşlar. İnşallah yeni dönemde ben de ne zaman başlayacağımızı tam olarak bilmiyorum. Biraz belirsiz, hayatımın belirsiz olduğu bir dönemdeyim. Efendim e, Allah nasip eder de tekrar devam etmeyi düşünürsek ben Nur suresinin e, geçenlerde de söylediğim gibi tamamını okumayı e, düşünüyorum inşallah Elmalı Yazır'ın Hazır'ın tefsirinden e, inşallah o, bana bile heyecan veriyor şu anda onun tamamını okuyacak olmak çünkü içerisinde Efendim mesela bakın içerisinde nur ayeti var arkadaşlar Ayasofya'nın kubbesine yazdırılmış olan e, nur ayeti var. İçerisinde birçok ahkamla ilgili, zina ile ilgili, evlilikle ilgili, ada bu muharetle ilgili yani hem günlük hayatla ilgili, hem inançla ilgili çok önemli ayetler var. E, i̇nşallah onları e, sizlerle birlikte böyle tek tek okuruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kad efle hal Hakikat felah buldu o müminler. Felah, murada ermek zafer bulmaktır. Hayırda beka diye de tarif edilmiştir. Bunları söyledim geçen hafta. İflah, felaha nail kılmak. Yani felahla iflah aynı şey değil. İflah felaha ermek demek. Kurtuluşa ermek demek. Felaha nail kılmak manasına geldiği gibi felaha girmek yani bizim tabirimizle felah bulmak manasına da gelir. Kur'an'da umumiyetle bu manada varit olmuştur. Burada allah Teala 7 sıfat zikrediyor. Arkadaşlar bu 10 ayette. 7 sıfat zikrediliyor. Bu zikrediyor. Bu sıfatı cami olan kimseler için felahın muhakkak husulünü yani bu insanların şeksiz, şüphesiz bir şekilde kurtuluşa ereceğini tebşir buyurmaktadır. Ki bu yedi sıfattan evvelkisi nedir? Daha birinci ayette geçti. Mü'minun, iman edenlerden olmaktır. Yani birinci adım, birinci şart iman edenlerden olmaktır. İmanın tarif ve tefsiri sure Bakara'da tafsilatıyla geçmişti. Oraya bakın diyor e, merhum elmalı. Sonra ikinci şart arkadaşlar. Ellevinehum fi salatihim haşiun ki onlar namazlarında haşildirler. Yani huşu sahibidirler. Ee, ne güzel bir ee, ikram oldu. Biz huşuyu daha yeni okuduk değil mi Gazali'de? E, namaz bahsinde dileyenler, arzu edenler tekrar oraya bakabilir. İhya Ulumiddin'in eee Rubu İbadat e, dediğimiz ibadetler bölümünde efendim namaz konusunu anlatırken Gazali orada huşuyu çok geniş bir şekilde anlatıyor. Şimdi burada bakalım Elmalı bir paragraf değilmiş. Ne diyor? Huşuyu bazıları hauf yani korku, rehbet gibi kalp fiillerinden olmak üzere tarif etmiş. Bazıları da sükun ve terki iltifat gibi cevarih fiillerinden göstermiştir. Cevarih organlar demek. Yani huşu bizim zahiri yönümüzle mi ilgili, batıni yönümüzle mi ilgili, iç dünyamızla mı ilgili? E, huşu aslında saygıdan dolayı boyun eğmek demek. Yani bu kalple yapılacak bir şey mi, organlarla yapılacak bir şey mi? Bazıları korku gibi kalple alakalı olduğunu yani kimin huzurundasın sen hani bilinçli bir korku bu yoksa böyle patolojik bir korkudan bahsetmiyoruz yani saygıdan doğan endişe sen neredesin kimin huzurundasın yani her hareketine dikkat etmen lazım. Her sözün burada çok önemli bir anlam taşıyor. Her davranış şeklin, her miliğin çok önemli deyip böyle hani kalbini görüyor. Yani huzurunda öyle birinin huzurundasın ki içinden geçenler görünüyor yani. Dolayısıyla huşu hani kalbi bir fiil diyenler buna dikkat çekmişler. Bazıları da demişler ki hayır bu azalarla ilgili bir şey. Çünkü hani tadil erkanın azalarla ilgili kısmını hatırlayın efendim onu da nasıl tarif etmişler? Sükun. Yani organlar böyle yerleşmiş. Sükun iskandan geliyor. İskan aynı kökten geliyor arkadaşlar. Yerleşmiş demek. Böyle hareket halinde olmamak. Yani bakıyorsun birine kıpır kıpır kıpır kıpır. Öyle değil. Böyle bütün organları yerli yerine yerleşmiş. Huzur içerisinde yani. Organlar beden huzur içinde. Ve telki ter Terki iltifat, İltifat da sağa sola dönmek demek. Efendim birine iltifat etmek, ona yönelmek demek aslında kelime anlamıyla. Efendim terki iltifat yani sağa sola dönmeyi terk etmek gibi cevarih fiillerinden saymışlar bazıları da organlarla ilgili demişler. Doğrusu huşu, hürü bedende olmak üzere ikisini de camidir. Yani şöyle düşünün birisi mesela biz tabi Rabbimiz. Rabbimizin huzurunda duruşu dışarıdan tarif etmemiz bizim için çok zor. Çünkü bir başkasının kalbini bilmediğimiz için. İnsanlar arası ilişkilerden örnek verelim. Yani birisi bir iş görüşmesi olsun, bir işte önemli bir ortaklık görüşmesi olsun, bir kız isteme merasimi olsun mesela herhangi bir önemli görüşmede çok terbiyeli, çok böyle yerli yerinde işte orga, elini ayağını çok düzgün kullanıyor. Hani böyle hiçbir fazlalığı olmayan baktığınız zaman böyle durabilir. Bunun eğitimini almıştık. Ama kalbinde zerre kadar saygı olmayabilir karşısındakine. O zaman buna huşu diyebilir miyiz? Kalbinde saygı olan birinin de, arkadaşlar bakın burası da çok önemli. Bu hani sen benim kalbime bak çok güzel bir cevap bu. Çünkü bir insanın kalbinde saygı varsa arkadaşlar, bunun azalığına yansımaması da bir hastalık durumudur. Yani senin kalbin nasıl saygı dolu... Ama hiç azalarından görünmüyor. Hiç dışarıdan baktığımızda biz o saygıyı göremiyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? İşte Elmanlı Hamdi Yazır diyor ki doğrusu huşu, aslı kalpte, kökü yani kaynağı kalpte, tezahürü bedende olmak üzere ikisini de camidir. Kalbe tealluk eden ciheti yani Huşu, kalpteki huşudan neyi kastediyoruz? Azamet ve Celal-i Rabbani karşısında kendi küçüklüğünü göstererek nefsi emri hakka serfuru ettirecek ve edeb-i tazimden başka bir hatıraya iltifat etmeyecek surette kalbin son derece bir saygı hissi duymasıdır. Mükemmel bir cümle arkadaşlar. Ne diyor? Kuşunun kalple ilgili olan kısmı şudur diyor. Bir Azamet ve Celal-i Rabbani karşısında kendi küçüklüğünü gösterecek. Yani sen kimin huzurundasın işte az önce söyledi. Cenab-ı Hakk'ın azametini, yüceliğini, celalini, e, ululuğunu düşünecek. Ve kendi küçüklüğünü düşünecek. Kendi hani onun karşısındaki küçüklüğünü düşünecek ve bunu gösterecek. Nefsi kendini, o hani içerideki egoyu, Emri Hakk'a serfuğ ettirecek, Allah'ın emrine boyun eğdirecek nefsine. Yani rükû yapıyorsun, secde yapıyorsun. Nefsin nasıl eziliyor biliyor musun orada? Ve edeb-ü tazimden başka bir hatıraya iltifat etmeyecek surette kalbin son derece bir... Bir saygı hissi yani kalbin o anda namaz esnasında sadece ve sadece nasıl saygı gösteririm ben kimin huzurundayım bunu düşünüyor yani. Böyle hatıralar geçmişten gelen hatıra demek aslında burada biz hani hatırayı geçmişi hatırlamak diye düşünüyoruz. Akla gelen her şey, hatır yani akla gelen bütün düşünceler bu gelecek kaygısı olabilir, akşamki misafirlik de olabilir veya işte seyahat yapacaksınız onun planları olabilir yani aklına hiçbir düşünce, başka bir düşünce getirmeden, tabii bunun zorluğunu hepimiz biliyoruz ama diyor ki, yani mesela şöyle düşünün arkadaşlar, şimdi ben bilmiyorum karşımda kimler var, her birinizin mevkileri nasıl ama hayatınızda çok çok önem verdiğiniz bir görüşme yaptığınızı düşünün mesela ben düşüneyim ne olsun bu Faraza yani faraza hani benim olmam muhtemel değil ama diyelim ki milletimiz adına çok önemli bir işin görülmesi için uluslararası bir toplantıda sözcülük yapıyorum farz edin yani. Şimdi böyle ben orada konuş akşama ne pişirsem ya falan diye düşünür mü insan ya arkadaşlar? Ya da böyle yarın ne giysem acaba gezmeye giderken ya da işte seyahate nasıl neyle gitsek falan onu düşünür müsün yani? Nasıl oraya kilitlenirsin o hedefe ve her söyleneni, karşındakinin her niniğini anlamaya çalışırsın daha derinden ve alt yazıları da okumaya çalışarak. Ve nasıl kendi sözlerini ölçüp biçersin, nasıl davranışlarını ölçüp biçersin. Yani orada sen rastgele kahkaha atabilir misin, rastgele gülümseyebilir misin? rastgele Mesela bazıları var hep böyle duruyor. Böyle durabilir misin öyle bir toplantıda? Şöyle durman gerekir yani. Mesela, işte pembe incili kaftan hikayeleriyle büyüdük ya, oradan söylüyorum bunları. Bir şey bildiğimden değil yoksa. İşte kalbinin nerede olduğunu sen düşünürsen, yani düşünün arkadaşlar, o namaz seni cehennemden kurtarabilir. O namaz senin kapılar açabilir önünde. O namaz affedilmene vesile olabilir. Bu yaşa kadar ne günahlar işlemişsin, hepsinin affına vesile olabilir o namaz. Yani öyle düşünün, hani şimdi ya kazandım ya kaybettim gibi. Biraz da biz çok hani uzun süredir namaz kılanlar biraz otomatiğe bağlamış gibi olabiliyor bazen arkadaşlar. İşte o yüzden bunları hep birbirimize hatırlatmamız gerekiyor. Zahire tahalluk eden ciheti de yani kalp böyle saygı duyacak. Zahire tahalluk eden ciheti de azay bedende, bedenin bütün azalarında bu hissin tezahürüyle bir sükun ve sekinet hasıl olması. Her şey böyle Davranırsın. Onun gibi ve gözlerinin önüne secde mevziğine bakıp sağa sola şuna buna iltifat etmemesidir. Binaenaleyk huşunun aslı namazın şartlarından olan niyetin kemaliyle daha niyet ederken o işte bulunduğun ortamı Gözünde canlandıracaksın, kalbinde canlandıracaksın. Allah'a ne kadar yakın olduğunu, Rabbül Alemine ne kadar yakın olduğunu ee, ve şu anda sana Allahu Ekber dediğinde, işte Bismillahirrahmanirrahim dediğinde, Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğinde, onun sana yöneldiğini, sana kulak verdiğini düşüneceksin. E efendim namazın şartlarından olan niyetin kemaliyle tezahhuratı da namazın adab ve mükemmela mükemmilatı ile alakadardır Yani namazın ilmihal kitaplarını açın bakın arkadaşlar. Namazın farzları sayılır. Sünnet, vacipleri sayılır, sünnetleri sayılır, adabı sayılır. Bir de namazın adabı var. Yani bunu terk ettiğinde mekruh bile olmuyor. Ama Terk ettiğinde edebe aykırı hareket etmiş oluyoruz. Mesela bir tane örnek vereyim. Siz açık bakın. İlmihallerden lütfen okuyun. Yani şöyle düşünün. Mesela işte önemli bir misafir ağırlayacaksınız. Nasıl sorup soruşturuyorsunuz değil mi? Diyelim ki yabancı bir konuk ağırlayacaksınız evinizde bilmiyorsunuz yani usulünü nasıl sor, nasıl yapayım işte önce kahve mi önce çay mı işte ne bileyim yemek servis nasıl başlayalım işte nereye oturtalım hani soruyorsunuz değil mi arkadaşlar işte namazı da öyle merak edin adabını usulünü mesela bize çok sorulan sorulardan birisi şudur pijamayla namaz kılınır mı yani kılınır eğer tesettür gerçekleşiyorsa kılınır ama bir düşünün yani arkadaşlar, komşunun bile karşısına çıkmayacağınız bir kıyafet o. Yani kapıyı çalan komşunuzun bile üstünüze bir sabahlık geçirmeden pijamayla karşılanıyorsunuz yani. Onun için adapt meselesi sizin gösterdiğiniz özeni ortaya koyacak. Yalnız... Bazılarımız bazı arkadaşlarımız şimdi ben böyle hani biraz baştan salma hareket edenler için böyle vurgulu vurgulu anlatıyorum. Peki zaten titiz olanlar namazı titiz kılanlar bizi böyle dinleyince ay benimki galiba hiç olmuyor deyip hepten böyle bir endişeye kapılabiliyorlar. Bu sözler onlar için değil arkadaşlar. Siz zaten yapıyorsanız Allah böyle devam edin. Yani namazı da bir eziyete dönüştürmeyin hayatınızda bir eziyet böyle, kılınması çok zor yani siz zorlaştırdıkça nefsinize şunu demiş demek oluyor bu bırak bunu namazı yani işte bütün dini hayatı anlatırken de öyle mesela başkalarına dini anlatıyorsunuz böyle kıldan ince, kılıçtan keskin anlatıyorsunuz, ne oluyor biliyor musunuz ne demek oluyor, ben yandım sen yanma demiş oluyorsun karşındakine onun için asıl olan ihlastır, kalptir arkadaşlar kalpteki yakınlıktır. Yani geçen gün bir vesileyle Veysel Karani'nin İslam Asiklopedisi'nde ne yazmışlar acaba Veysel Karani için diye baktım da. Yani onun hayatına bir bakın şimdi arkadaşlar. Yani Peygamberimiz onu görmeden diyor ki buraya diyor işte Veysel Karani'yi alsın diyor. Ama nasıl biri arkadaşlar bu hadis gittiği yerlerde duyulduğu zaman İnsanlar ona böyle dua istemeye geldikleri zaman orayı terk edip kendisini hiç tanımayan insanların olduğu yerlere gidermiş. Yani tanınmaktan bilinmekten hoşlanmayan bir insan. Belki de bir hırpani böyle giyim kuşamı. Hani biz onu görseydik ne derdik yani. Onun için böyle şey işte, sadece şekli şartlar bir ibadeti mükemmel yapmaz veya bir Müslümanı mükemmel yapmaz. Ona da Dikkat edelim. Hasen'den ve i̇bn Sirin'den rivayet olunduğuna göre Resulullah ve ashabı namazda gözlerini semaya kaldırırlardı. Bu ayetin huzurlu üzerine önlerine eğdiler ve ihtisarı terk ettiler. Yani ellerini de böğürlerine koyarlardı. Bunu terk ettiler. Ee, daha böyle öne bakarak, daha saygılı bir şekilde kılmaya başladılar. Buhari ve Müslim'de Hazreti Ayşe'den rivayet oldu. Çünkü bu huşuda arkadaşlar, işte az önce söyledim dikkatinizden kaçmadıysa boyun eğinde var böyle huşuda. Yani karşınızda hani mesela bazı saygılar vardır saygı gösterirsiniz gene bunu çok iyi anlarsınız sizde ama eşit insanların birbirine gösterdiği saygıdır yani misafirinizdir hürmet ediyorsunuzdur işte arkadaşınızdır hürmet ediyorsunuzdur akrabanızdır hürmet ediyorsunuzdur ama eşit insanların saygısıdır ee, burada arkadaşlar nasıl, sen kimin huzurundasın yani? nasıl bir boyun eğme içerisinde nasıl bir acizlik yetersizlik içerisindesin ona karşı ona kıyasla Dolayısıyla o boyun eğmenin, o böyle kulluğunun, o kendi konumunu, Allah'ın konumu karşısında kendi konumunu idrak etmenin, onu, o konumunun bilincinde olduğunun gösterilmesi vardır bu duruşta. Buhari ve Müslim'de Hz. Ayşe'den rivayet olunur ki, Resulullah'a namazda, Resulullah namazda iltifattan sual ettim. İltifat, az önce söylemiştim, sağa sola dönmek demek. Yani sağa sola böyle bakmak işte filan. Buyurdu ki o bir ihtilastır ki şeytan onu kulun namazından ihtilas eder. Küçük çalmalar demekmiş bu. O bir hırsızlıktır. Yani namazın sen kıbleye yönelmişsin, tam hedefine yönelmişsin. Bu tarafa dönüyorsun, bir şey oluyor bakıyorsun. İhtilas etmiş oluyorsun. Yani namazdan çalmış oluyorsun. O hedeften uzaklaşmış oluyorsun. İşte şeytan onu kullanmazından ihtilaz eder diyor. Haki Haki mi? Hatimi affedersiniz. Tilimizin Kasım bin Muhammed tarihiyle ile Esma binti Ebu Ebi Bekir'den Hazreti Ayşe'nin validesi Ümmü Ruman'dan tahric ettiği bir hadiste de Huşayrun ileyha Ruman. Şimdi bu Ümmü Rum kim olmuş oldu? Takip edebildiniz mi? Hazreti Ebu Bekir'in hanımı olmuş oldu Hazreti Ayşe'nin ve Esma binti Ebi Bekir'in Hz. Ee, Hazreti İsmail'in annesi Ümmü Rumman radıyallahu anha demiştir ki namazımda sallanıyordum. Böyle nasıl sallanıyorduysa bilmiyorum artık. Böyle bazıları mesela şey ayak değiştiriyor. Yani bir özrü yoksa bunu yapmamalı yani. Bir bir, bir ayağına veriyor ağırlığını, bir öbür ayağına veriyor. Yani böyle tam düzgün, tam sekinet üzere olması gerekiyor hatta işte namazda e, tadili erken mesela vaciptir tadili erken arkadaşlar tadili erkenle riayet etmeden namaz kılarsanız sevim secdesi yapmanız gerekir düşünün bunları ilmihallerden öğrenin tazeleyin bilgilerinizi tadili erken nedir tadili erkan namazın rükunlarını hakkıyla yerine getirmek demek namazın rükünleri nedir Arkadaşlar kıyam, kıra, rükü sücud, kaydeyi ahire. Yani rükuya eğilmeniz, kalkmanız kıyama, tek secdeye gitmeniz, secde arasındaki oturmanız tekrar bunların e, hakkını vermek ne demek? Yani siz mesela secdeden kalktınız bir sonraki secdeye gideceksiniz. Tam o sırada sizi birisi görse bu tadil erkanın vacip oluşuna da dikkatinizi çekiyorum. Ben diyorum namazda sallanıyordum. Ebu Bekir radıyallahu anh gördü beni, öyle bir azarladı ki az daha namazdan çıkacaktım. Sonra da dedi ki Rasulullahı dinledim, şöyle buyuruyordu. Herhangi biriniz namaza durduğunda her tarafı sakin olsun, Yahudiler gibi sallanmasın. Yahudilerin ağlama duvarı önündeki ibadetlerini görmüştü sizsinizdir, videolarda vardır, görmediyseniz de açıp bakın. Zira namazda sükûnun etraf, sükûnun etraf, etraf bütün taraflarınız, yani sizin bütün azalarınız, bütün organlarınızın bir sükûnet içinde olması namazın tamamındandır. Hem bakın şimdi arkadaşlar. Bunun psikolojik yönüne bakalım. Ben e, çocukların namaz eğitiminin de bu açıdan onları son derece geliştiren bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü e, diyelim ki bir çocuğa 7 yaşında namaz kılmaya başlatın diyor. Namazı öğretmeye ve kıldırmaya başlatın diyor. Efendimiz işte 10 yaşına kadar buna süre tanıyor. Yani 10 yaşından sonra kesin bir disiplinle o namazın kılınması gerektiğini söylüyor. Şimdi çocuğun. Mesela sadece farzı kıldığını düşünelim. 5 dakika, öğlen namazında 5 dakika. Çocuk 5 dakika sağa sola bakmayacak, kıpırdamayacak, önüne bakacak. Bakın nasıl kendine hakim olmayı öğreniyor. Nasıl o hiperaktivite dediğimiz işte ve diğer e, odaklanma problemleri dediğimiz şeylere karşı nasıl bir... Mesela aşırı enerjiktir, aşırı hareketlidir. Yani hareketlilik sanki iyi bir şey gibi geliyor kulağa ama bazen bir noktadan sonrası iyi değil arkadaşlar. Yani başınız döner onu böyle izlerken. Bakın bu namaz onu nasıl terbiye ediyor? Günde beş kere arkadaşlar odaklanma eğitimi yapıyorsunuz kendinize. Günde beş kere azalarınızı kontrol etme. Beden kontrolü, self kontrol deyince böyle biraz daha kulağa böyle entel geliyor. Bunu yapıyorsunuz kendinize. Yani ve bunu sürekli yapıyorsunuz yani. Her gün beş kere bunu yapıyorsunuz. Sonra ne oluyor? Yani bazılarımız namazla ilgili şöyle çok itirazlar, itiraz demeyelim de soruları oluyor arkadaşlarımızın, dostlarımızın. İşte ya bir de namaz kılıyor yani şu insan. Ben onun için diyorum ki ya bir de kılmasaydı. O insanın bir de namaz kılınmadığını düşünün yani. Bu maneviyattan, bu manevi bağlantıdan tamamen mahrum kaldığını düşünün. Secdedeki bağlantıdan tamamen mahrum kaldığını, o fuyu uzattan, o ikramlardan tamamen mahrum kaldığını düşünün. Bu kendini kontrol etme, abdest alma, öfkeyi söndürüyor, suyla meşgul olmak arkadaşlar, abdest almak, işte namaza durmak kendini kontrol ediyor cevap vermeyecek etrafta olanlarla ilgilenmeyecek 10 dakika olsun 10 dakika çok önemli bir şey bunu 2-3 saat arayla 10'ar dakika yapıyorsun yani böyle bir eğitim uyguluyor kendisine dolayısıyla en kötü namaz bile bu açıdan yani en kötü dediğimiz biz bilemeyiz tabi zahidi anlamda söylüyorum hani en baştan salma size öyle gelen namaz bile bir insan için hiç kılmamaktan her zaman daha iyidir arkadaşlar Üçüncü ayet-i geçtik. Efendim, وَالَّذ۪ينَهُمْ bu الْلَغْوِ مُعْرَبُونَ Ve onlar ki lahıvdan çekinirler. Bunu çok açıklamamış. Bir cümle, بَيْهُودَ kavlü fiilden sakınırlar Demiş. بَيْهُودَ Yani biz bunu Türkçe'de beyhude diye bugün kullanıyoruz. Amaçsız demek. Arkadaşlar, yani keşke Elmanlı'yı dinlemek isterdim bu konuda neler söyleyecek diye açıklasaydı ama yapmamış. Merhum, ee, ne dünyaya ne ahirete yaramayan, sonuçta sizi hiçbir yere götürmeyen konuşma ve davranışlardan uzaktırlar o cennetlik olan müminler. iflaha eren, daha doğrusu kurtulan Kurtulan, bu kurtuluşun sadece ahirette olduğunu da söylemiyor bakın. Ahiretle sınırlı olmayabilir bu kurtuluş. Çok umumi olabilir. Çünkü mutlak anlamda, kat iman edenler kurtuldu. Bir de vasıflarını sayıyor, iman eden, işte namazını huşuyla, boş işlerden uzak duran, boş konuşmalardan uzak duran. Şimdi ben dikkat ettim arkadaşlar, sizi bilmiyorum. Ben dikkat ettim. Bir ziyaret, mesela herhangi bir arkadaşımı, bir akrabamı ziyaret ettim diyelim ki aile ailenizde zaten beraber yaşıyorsunuz. Arkadaşlar, bana bana göre böyle olabilir. Siz farklı düşünebilirsiniz. Siz de dikkat edin, bakalım ne bulacaksınız. İki saatten sonra boş konuşmalar başlıyor. Yani iki saatlik bir misafirlik çok ideal bir misafirlik arkadaşlar. iki saat hal hatır sormaya da yetiyor. İkramlara da yetiyor. Namaz vakti girdiyse bir namaz kılmaya da yetiyor. Efendim bir akıl soracaksanız o insana bir şey danışacaksanız ona da yetiyor. Her şeye yetiyor. Hatta ben bazen bu çok uzadığı zaman e, oturup konuşmalar. Diyorum ki mesela bazı toplantılar öyle çok uzar bizde aman Allah'ım vakıflarda şurada burada toplandığımız zaman yani saatlerce 6-7 saat toplantı yapılmaz arkadaşlar yani düşünün uluslararası görüşme yapılıyor savaş sonrası veya ne bileyim yani herhangi bir konuda bir görüşme yapılıyor yarım saatte bir saatte görüşme bitiyor diyeceksiniz ki onlar ama öncesinde ekipleri çok çalışıyor hazır hale getiriliyor o son görüşme evet katılıyorum ama arkadaşlar biz de sonuçta dünyayı yönetmiyoruz yani Dolayısıyla iki saat sonra benim gözlemim tekrar aynı konular tekrar konuşulmaya başlanıyor. Çünkü bir malzeme olması lazım. Dedikodu başlıyor. Mala yani Mala yani işte buradakinin aynısı. La'vin aynısı. Mala yani amaçsız demek. Hiçbir şey kastetmeyen, hiçbir amacı olmayan bir konuşma demek arkadaşlar. Ve cennette Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçiyor. Cennetin vasıflarını sayarken Cenabı Hak orada lahv yoktur diyor. Lafiha Lâ lahvul. Orada o cennette hiçbir boş iş göremezsin diyor. O yüzden şimdiden kendinizi cennete adapte etseniz iyi olur arkadaşlar. Cenneti istiyorsanız öyle boş boş takılalım. Böyle bir şey olmayacak yani. Ne yapacaksınız orada o zaman bilmiyorum. Ona göre kendinizi hazırlayın hepimiz. Ben kendime de söylüyorum bunu. Şimdi bu gençler sağda solda takılıyorlar ya arkadaşlar. Bugün dedim ki ailedeki gençlere ya bu gençler nasıl yaşıyorlar? Şimdi şöyle düşünün arkadaşım yemek yapmıyorsun, ev işi yapmıyorsun. Çoluk yok, çocuk yok, senden para isteyen yok. Her şey sana hazır veriliyor. E, bir amaç da yok. Hani bu bilimsel bir çalışma yapmıyor, sanatla meşgul olmuyor, sporla meşgul olmuyor. Yani bir hedefi de yok, bir, bir yere varacak bir hedefi de yok. Ne yapıyorlar? Dediler ki, bunlar sabah kalkıyorlar işte geç vakit. Ondan sonra arkadaşlarıyla toplanıp bir yerde kahvaltıya gidiyorlar. tabii bu pandemi öncesi. Bir yerde kahvaltıya gidiyorlar. İşte 2-3 saat orada brunch tarzı bir kahvaltı yapıyorlar. Sonra çıkıyorlar. Kahveyi falan yerde içelim diyorlar. Oraya kahve içmeye gidiyorlar. Ondan sonra zaten işte o arada ikindi vakti oluyor. Ondan sonra Oradan sonra başka bir yere akşam yemeğine gidiyorlar. Şimdi bir filme gidiyorlar falan. Yani arkadaşlar bütün gün Amaç herhangi bir amaca yönelik tek bir iş yapmadan geçirebiliyorlar. Onun için siz de lütfen hepiniz hepimiz nasıl yapalım işte. E ailemizi nasıl yapalım? Arkadaşlar önce kendinizi kurtarın. Kendisini yani kendisi himmete muhtaç bir dede nerede kalmış gayrıya himmet ediyor. Ee, bunu bana çok etkili gelen Hepinizin bildiği versiyonu, efendim e, uçakta bir olağanüstü bir durum olursa oksijen maskesini önce kendinize takın sonra çocuklarınıza diyor ya uyarılar da arkadaşlar. Niye? Çünkü sen o çocuğunla uğraşırken sen bayılırsan ne yapacağız sonra? Farz edin ki mesela acile gittiniz bir Allah korusun bir yangın olmuş bir şey olmuş herkes acile doktor bayılmış. Yani ne yapacağız o zaman değil mi? Böyle düşünün. Yani kendinize bakın. Boş. Mesela eskiden bak ben size çok basit bir tane bir şey söyleyeyim. Benim genç kızlığımda, ta yani o ile 30'lu yaşlarıma kadar biz birbirimize misafir giderken mutlaka elişi götürürdük yanımızda arkadaşlar. Elişimiz olurdu hepimizin ve e, böyle oturup çay içip sohbet edilecek bir misafirlikse herkes eniştesini çıkarır hatta e, dikiş diken komşularımız vardı rahmetli münavveram teyze o teyellerini getirirdi yani bohçası vardı böyle bohçası ile teyellerini getirir orada otururken teyellerini yapar, sütlelerini yapar efendim onunla meşgul olurdu dolayısıyla yani komşuya hal otur sormaya gidince bile böyle oturulmazdı yani arkadaşlar işte üçüncü ayet onlar beyhude kavlü fiilden sakınırlar diyor. Boş işlerden sakınırlar. Başka bir vesileyle inşallah tekrar konuşuruz bu konuyu. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِزَّكَاتِ فَاِلُونَ 4. ayet Ve onlar ki zekatın failleridirler. Yani zekatı yerine getirirler. Bundan mütebadil olan mana, yani öne çıkan mana, malların zekatını verirler demek. Fakat bazıları bu ifadeye nazaran zekattan murat, tehzik ve taharet manası olduğunu söylemişlerdir. Çünkü zekat, kelime kökü olarak tezkiye, yani arınmak, temizlenmek anlamına geliyor. Müzekkin nüfus, mesela Eşrafoğlu Rumi'nin bir kitabı var. Müzekkin nüfus nefisleri arındıran, temizleyen kitap demek. Bazıları zekat-i yani o nefsi nefislerini arındırmayı, nefislerini temizlemeyi başarırlar manasına olduğunu söylemişler. Ma mafih zekat işini yaparlar demek nefsi nefsi bedeniye mali zekatın hepsine de şamil olabilir. Yani nefsin tertemiz bir bedene ve giysilere vesaire sahip olmak hem de malının zekatını vererek onu temizlemek anlamına da gelebilir diyor. Bu kadar bir açıklama yapmış. 5. ayette verledinehum li furuci'l muhafizun ve onlar ki ırzlarını hıfs ederler illa ala ezvacihim ilma milke imanuhum ancak zevcelerine veya milki yenin ile memlüklerine karşı müstesna memlük Mevlütlerine karşı müstesna. Memluk dediği burada cariyeler. Eski hukuk sisteminde cariyeler de kişinin ailesi yani eşi hükmünde olduğu için bunlar hariç diyor. Yani biz bunu bugün şöyle anlayabiliriz. Evlilik yoluyla, nikah yoluyla sana helal olan eşin hariç ırzlarını muhafaza ederler. Yani cinsel perhiz. Kime karşı? Nikahı olmayan bunlara karşı. Nikah dışındakilere karşı. فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ Zira bunlar, yani bu nikahla beraber olunanlar levm olunmazlar, kınanmazlar. Şimdi neyi zikrettik? Tekrar toparlayacağız. İman başta, namazdaki huşu, amaçsız boş işlerden ve sözlerden uzak durmak. Efendim her Anlamda zekatı ifa etmek hem nefsimizi tezkiye etmek anlamında hem ev, e, bedenimizi ve elbiselerimizi tezkiye etmek hem de malımızı tezkiye etmek anlamındaki zekatı yani malı arındıran, bedeni arındıran, nefsi arındıran bütün o arınma yollarını yerine getirmek ve evlilik dışı ilişkilerden uzak durmak burada bu anlatıldı. Femeni bi tega 7. ayet. Artık bunun ilerisini isteyen olursa yani evlilik dışı ilişkiler isteyen olursa feula iki humul adun işte onlar Şimdi adiler diyeceksiniz. Öyle değil mütecavizdirler Yani haddi aşmışlardır diyor. Bu ayetin zahiri Mutan'ın dahi hürmetini ifade eder Mutan dahi haram oluşunu ifade eder bu ayetin zahirine baktığımız zaman diye bir not düşmüş. Sonra 8. ayete geçmiş. Velidinehum liemanatihim ve ahdihim ra'un ve onlar ki emanetlerini ve ahitlerini riayet ederler. Emanet ne demek arkadaşlar? Son 20 dakika. Emanet ne demek? Biz emanet deyince Türkçe'de ne anlıyoruz? Bakın emanet kavramına mutlaka ansiklopediden bir bakın. İslam ansiklopedisinden. Biz anlamı daraltmışız. Birkaç anlamı var bu kelimenin. Daraltmışız. Sadece komşunun komşuya verdiği geçici kullanım ile tenceresine. İşte ne bileyim özel bir onda olan sizde olmayan bir şey varsa onu istersiniz geçici olarak kullanmak için veya elektrik süpürgeniz bozulmuştur yapılana kadar işte komşununkini alırsınız gibi. Biz bunu anlıyoruz. Şimdi bakın burada ne diyor? Emanet yalnız mala hasır değildir. Bütün tekalifi şer'iye yani dini sorumluluklar. Tekalifi şer'iye, dini mükellefiyetler, sorumluluklar. Hukukullah. Allah ile aramızdaki hukuk yani Allah'a karşı borçlarımız ve hukuku ibad ve kullara karşı kullarla aramızdaki sorumluluklar vekaletler Herhangi bir şeye vekalet ediyorsan, velayetler yani senin emanetine bir yetim, bir bakılması veya bir dernek, bir vakıf senin velayetine verilmişse, memuriyetler çünkü memuriyette de mesela ben devlet memuruyum arkadaşlar devlet bana diyor ki şu şu şu şu şu şekillerde yönetmelikte sen benim halkımı dini konularda aydınlatacaksın diyor. Bunu yapmadığımda, ben ihmal ettiğimde arkadaşlar o memuriyet emanetine ihanet etmiş oluyorum. Anlatabildim mi? Öğretmen sınıfta gazete okursa, gazete okumakla kalmadı telefonuna bakarsa, ders dışı şeylerle meşgul olursa işte ne bileyim yani mesaisinden kaytarırsa herhangi bir makama mevkiye gelmiş olan kişi o makamda adaletle hakkaniyetle yapması gereken şeyleri yapmayıp ihmal ederse hepsi emanete ihanet etmiştir. Yani emanet arkadaşlar bizim bulunduğumuz konumda her biriniz kendinizi düşünün. Sadece mesleki anlamda düşünmeyin. Hayatta size verilen roller açısından düşünün. Mesela çocuklarınız size emanet, işte eşiniz size emanet. Sadece Kadınlar erkeklere emanet değil arkadaşlar. Ben erkeklere çok acıyorum bazen. Yani etrafımdaki erkeklere şefkatle, merhametle bakıyorum. Yani düşünsenize ne yediğinden haberi yok yani. Siz ne isterseniz yediriyorsunuz ona. Size emanet işte. Gördünüz Ben bu açıdan mesela kadınların mutfaktan da hesap vereceklerini düşünüyorum. Devamlı böyle sağlıksız, devamlı kötü besliyor çoluğunu, çocuğunu. Yani hesap vermeyecek mi ondan arkadaşlar? Çünkü senin yaptığını yiyor. Gideceksin ki kendi yapsın. Evet, evet. Yani kendi yapıyorsa problem yok. Ama sen yapıyorsan o da sana, mutfak sana emanet edilmiş oluyor. Anlatabildim mi? Hayattaki bütün rollerimiz için bunu düşünün yani. Ahit de yani bütün bunlar memuriyetler, velayetler, vekaletler hepsi emanetler cümlesindendir. Ahit de gerçi, gerek Allah'a ve Peygamber'e ve gerek Nas'a karşı olan mukavele ve taahhüdata şamittir. Yani imzaladığın mukaveleler, verdiğin sözler bu Allah'a karşı da olabilir, gerek Allah'a ve Peygamber'e gerek Nas'a karşı, insanlara karşı da olabilir. Peki arkadaşlar siz Allah'a söz verdiniz mi herhangi bir konuda? Allah ile bir mukavele yaptınız mı? Yapmadık diyeceksiniz. Arkadaşlar biz bunu her gün yapıyoruz bu Allah ile mukaveleyi. Rabbimiz Allah Teala Hazretleri ile Allah ile denir mi? Ne kadar kaba, ne kadar hadsiz, saygısız bir kullanma şekli. Estağfurullah. Yüce Rabbimize. Biz bir mukavele imzalıyor muyuz arkadaşlar Rabbimizle? Evet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü demek. Allah ve resulüyle mukavele imzalamak demektir. Ey Rabbim ben O yüzden hiç kimseden biz Allah gibi korkmayız. En başta yaptığım dua o, o demektir. Hiç Allah'tan korkar gibi kimseden korkulmaz. Allah'ı sever gibi kimse sevilmez arkadaşlar. Allah'a itaat eder gibi. Ve kimseye itaat edilmez. Her şey Allah Teala'nın bizim için e, nasıl ifade eden hiçbir konuda bir mahluka itaat edilmez. Ama biz nelerden nelerden korkuyoruz. Şunu unutmayın arkadaşlar. İnsanlar size eziyet ediyorlarsa bu eziyeti yapma gücünü onlara veren sizin zayıflıklarınızdır. Bu ben de olsam, benim de ezik olduğum çok yerler var hayatta. Arkadaşlar ayan beyan kendi ezikliğini ben orada görüyorum. Siz de görün. Kendinizi müdafaa ederek bu durumu değiştiremezsiniz. En azından görün yani. Çünkü görürseniz düzeltebilirsiniz onu. Onu fark etmek çok acı verebilir. O yüzden görmek istemeyebilirsiniz. Sizi bu konuda uyarmış olayım yani. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلٰى صَلَوَاتِهِنْ يُحَافِبُونَ belledin onlar ala ve onlar ki namazları üzerine muhafızlık ederler namazlarına muhafızdırlar bakın tekrar namaza döndü namazdan başladı namaza döndü arkadaşlar yani e, namaz bütün o diğer erken diğer şartları böyle kuşatıyor biliyor musunuz namaz olmayınca bunların hiçbirinin bir anlamı olmuyor namaz benim kanaatim arkadaşlar tesbihdeki imame gibi sizin dini hayatınızı bir arada tutan şey o olmadığında namaz olmadığında çok iyi olabilirsiniz çok cömert olabilirsiniz çok işte güzel ahlaklı vesaire olabilirsiniz ama kokmuş tesbih gibi yani bu Kokmuş teslim gibi işe yaramaz demiyorum ama önce namaza bakılacak. İnşallah Allah affedebilir. Tabii hiç namaz kılmayan birini de Allah affedebilir arkadaşlar. Ben ona nasıl karışırım ki? Bu böyle bir şey siz de yapmayın. Böyle bir şey sizin bizim ne haddimize yani. Diyelim ki Allah hiç namaz kılmayan birini bir özelliğinden dolayı affetti ve cennete soktu. Ne diyeceksiniz yani? Ya Rabbi o cennete cennet demek olduğunu söylemişlerdir. resul sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Musel Eş eşari radıyallahu an rivayet etmiştir ki Firdevs maksuri rahmandır. Enhar ve eşcarı vardır. E yani cennette bir yer, nehirleri, ağaçları olan Cenab-ı Hakk'a Kasredilmiş yani onun en yüksek, cennetteki en yüksek mevkii diyor. Ebu Umame radıyallahu anh da şunu rivayet etmiştir. Allah'tan firdevsi isteyin çünkü o cennetlerin alasıdır. Ehli firdevs arşın gıcırtısını işitirler. Yani Cenab-ı Hak'ın arşının gücertisini işitiyor. Bunların hep sembolik olduğunu unutmayın. Bu suretle Mesut insanların ev safını beyandan sonra, işte geçeceği yere diğer ayetlere bağlamak için bir bağlama cümlesi kuruyor. Elm Allaham diyor. Biz böylece arkadaşlar bu on bir ayeti çok özet olarak öyle anlatmış Elm Allaham diyor. Sizlerle okumuş olduk. Her birerlerimiz için bu bir e, kontrol listesi arkadaşlar adeta yani böyle bunu yazıp işte bugün hangi bunlardan hangisi yapıldı bunlardan hangisinde eksik var bugün diye adeta her gün böyle kendimizi kontrol edeceğimiz bir liste gibi şimdi şu borç geçirme kısmına çünkü namazı biliyorsunuz zekatı biliyorsunuz. Ee, bu emanetlere yani size verilen emanetlere bu makam olabilir, mevki olabilir para, sağlık, hayat evlat, işte ana, baba mal, mülk bunların hepsi emanettir biliyorsunuz. Onlara e, layık veç ile davranmak o emanetlerin hakkını vermek her birerlerinden hesap vereceğiz çünkü onu da e, bildiğinizi farz ediyorum da şu boş geçirme kısmını çok dikkat, e dikkat etmenizi tavsiye ediyorum size. Çünkü çünkü biliyor musunuz bir kanaatim var arkadaşlar bak bu şimdi aklıma geldi burada konuşurken o da şu eğer biz gün içerisinde hiç malayani yapmayacağız dersek arkadaşlar şu sayılanların hepsi diğer hepsini yapmaya inanılmaz vaktiniz kalır biliyor musunuz? Biz niye güzelliklere vakit bulamıyoruz? Niye sılayı rahme, niye ana babayla ilgilenmeye, evlatlarla doğru dürüst ilgilenmeye veya ne bileyim işte güzel ibadet etmeye? Niye namazlarımız böyle baştan salma oluyor, alelacele oluyor, hep sıkışık anlarda oluyor? Niye huşuyla, edebiyle, adabıyla yapamıyoruz bir şeyi arkadaşlar çoğunlukla? vakit probleminden dolayı tabi o da aslında çok görünür yüzeysel bir sebeptir ama yani terk ettiğinizde ki bu malayanenin çok büyük bir kısmını bugün Arkadaşlar ekran oluşturuyor. Ee, ekran diye umumi söylüyorum. Televizyon bunun içinde, efendim, bilgisayar bunun içinde, telefon bunun içinde, bütün o sosyal medya demiyorum bakın sadece hepsi yani izlediğimiz diziler, filmler vesaire hepsi bunun içinde. Çok seçici olmak gerektiğini düşünüyorum bu konularda arkadaşlar. Ee, kendinize, Herkesin kendine göre bir tarzı olabilir bunlardan korunmak için. Ee, genellikle söylenen kendinize bir süre tanımak. Yani mesela işte değil ki haftada bir ya da iki tane film izleyeceğim. Ee, haftada iki tane film izleyeceğim. Yani dizi dahil, her şey dahil. İki bölüm mesela en fazla veya haftada iki tane film izleyeceğim. En fazla değil. Uyduruyorum. Bu size herkesin mesleğine göre, işine göre, durumuna göre değişebilir. Ama özellikle arkadaşlar benim gözlemim yani ev hanımlarının, evde oturan arkadaşlarımızın vaktinin böyle nasıl diyeyim size bir, kaz, bir kazanın dibinin delinip, delinip böyle şarıl şarıl içindeki şey, suyun boşalması gibi vaktimizi boşa harcıyoruz yeri geldiğinde. Bunlara çok dikkat edelim arkadaşlar. Allah Allah da elimizden tutacaktır. Hayatınızda bir değişiklik yapacağınız zaman en zorundan başlamayın arkadaşlar. Çünkü en zorundan başlayınca yapamayacaksınız, vazgeçeceksiniz, ben hiç yapamıyorum diyeceksiniz. En kolay yapacağınız değişiklikten başlayın. Yani günde mesela... Telefonlarda şimdi öyle uygulamalar var. Süre koyun kendinize. Yani telefondaki sosyal medya nedir bu? Facebook, Twitter, Instagram işte ne varsa Whatsapp şu bu. İşte maksimum ne kadar? Bir saat mi? İki saat mi? Ne kadar süre geçireceksiniz? En fazla onu belirleyin mesela. Sınırla, önce sınırlayın. Birer birer bırakın. Bazı şeyleri birer birer bırakın. Yani... Ee, arkadaşlar hayat sizin en büyük sermayeniz, vakit en büyük sermayeniz ee, onu doğru kullanın. İkincisi arkadaşlar şimdi vakti doğru kullandık diyelim. İşte namaz kılıyoruz. İşte zekat vereceğiz. Ee, işte evlilik ilişkiler zaten hani bizim gündemimizde bile olamaz. Öyle bir şey. Evelallah. Efendim ve bize emanet edilen bir takım mevkiler, makamlar var, bir takım sorumluluklar var. Ee, ev hanım olmak da böyle anne olmak da böyle baba olmak da böyle bir mevkiye gelmek de böyle hepsi böyle şimdi bunu yapacağımız zaman da arkadaşlar yaptığımız işi kaliteli burada anlatılan o aslında namazı doğru dürüst kılıyor bakın dikkat edin söz ver dedinde yerine getirdi bir emanet sana tevdi edildiğinde bunu yerine getirdi düzgün yap yaptığın işi düzgün yap diyor. Cenab-ı Hak'la mukavele yaptığında ne dediğini bil yani. Eşeden la ilahe illallah ne demek? Bunu bil diyor. Ee, i̇nşallah Rabbimiz muvaffak etsin. Çok olmayacak şeyler değil. Acizane kanaatini zaten büyük kısmını biz Allah yapıyoruz. Çok da kolay bir şekilde yapıyoruz. Çünkü öyle yetiştirildik zaten. Ee, zorlandı yerler varsa dediğim gibi size en kolay gelecek aşamadan başlayarak en önemlisinden başlayarak işte bunları birer birer yapmaya çalışın. Çünkü arkadaşlar felaha kavuşacak olanlar yani dünyada da ahirette de kurtulacak olanlar bunlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Cenab-ı Hak Hepimize Kur'an'ın gölgesinde bir hayat nasip etsin inşallah. Ee, mesela ben sizin yerinizde olsam arkadaşlar yaklaşık bir iki üç ay tam bilmiyorum ama görüşemeyeceğiz. Ee, bu süreyi kendim için özel bir çalışma dönemi sayarım. Ee, oradan oraya yaprak gibi savrulmak yerine arkadaşlar kendinize bir hedef koyun. Mesela Kur'an meali bir meal seçin. Baştan sona şey, mesela çok güzel iki ciltlik bir meal var. Yaşar Kandemir Hoca'nın içinde bulunduğu heyet tarafından yazılmış Marmara İlahiyat yayınlarından. O miali baştan sona okuyacağım deyin. Daha gayretli olanlar Kur'an yolu tefsiri. Mesela beş cilt bu üç ayda çok rahat okunur. Efendim bunu okuyacağım deyin kendinize. Şimdi bir, bir yeri boşaltınca yani malayaniyi boşaltınca neyle dolduracağınızı da belirleyin. Neyle dolduracağınızı da belirleyin. Allah. Efendim ne bileyim e, belki benim aklıma gelmeyen çok güzel e, çalışma e, imkanları vardır. Kendinizi geliştirecek. Bir beceri edinin. Bu da çok önemli. Yani bir el becerisi edinin arkadaşlar. İnsan için bakın yaşlılığında da çok önemli bir terapotik özelliği var bunların. Hepinize Allah'a emanet